ilim sahibi, yaşı büyük insanlara saygı duyma. Ve takdimihim ala gayrihim. Onları öncelikli sayma. Önce onlara yer verme. Ve raf'i mecalisiyim. Oturdukları yerde onlara saygı duyma. Makamlarını bilme. Ve izhârı mertebetiyim. Onların tabakasını yani büyüklüğünü, alimliğini izhar etme farkına vararak insanlara öğretme. Bu da allah Teala'nın ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği öğretilerden bir tanesi. Yani yaşlıya saygı. Bu konuyla alakalı hadisler gelecek az sonra. İlim ehline saygı. Maalesef bugün bizim toplumumuzun batıyla olan yakınlaşmasından dolayı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 ona orada saygı göstermemizi göstermem emrediyor. Aynı şekilde ilim ehli, alim, ilim sahibi olan kimselere de. Allah Teala diyor ki Zümer suresinde kul hal yasdevilldine ya'lemun velldine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler olur mu? İlim arkadaşlar insana izzet verir. İlim insana şeref verir. Allah katında değerini artırır diyor ki Allah Teala En'am suresinde "Aymen kanen meyten, fa ahyaynahu ve cealna lehu nuran yemshi bihi fi'n nas" Keman meseluhu fi'z zulumat leys bi kharij minha. Ölürken hayat verdiğimiz ve insanlar arasında yürüye, yürü, yürürken yolunu aydınlattığımız, ona bir nur verdiğimiz kimseyle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 Ee, jelatini veriyorsun. kabı veriyorsun. Onunla böyle çıtır çıtır çıtır oynuyor. İşte bir 5-10 on dakika ondan oyalanıyor. Sana göre çok anlamsız bir şey değil mi? Diyorsun ki ya yahu... Ama işte kendini kandırıyor ha çıtır çıtır O çikolatanın süsü. Allah Teala diyor ki innemel hayatud dun inne zinetu hayatud dunya dünya hayatı innemel hayatud dunya Dünya hayatı oyun ve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 Anlayacaksın ama vakit geçmiş olacak. Ademoğlu öldüğünde in kata anhu ameluhu. Ameli kesilir. Öldüğün zaman amel kesiliyor. Amel bitiyor. Artık istedikleri kadar arkasından Kur'an okusunlar. Sabah kadar kabrinin başında ayrılmasınlar. Sen namaz kılmadıysan sana bir faydası yok. Ve en leyse... Niye bunu, Allah bunu söylüyor. Ve en leyse lil insâni illâ insanın sa'a. İnsanın çalışıp çabaladığı, gayret ettiğinden başka bir şey yoktur. Karşılık olarak. Sen namazını kılmadıysan, başkasının kıldığı namazın sana faydası yok, Olmaz. Tabii Ali es ki İbn Mesud rivayeti. Ukbe İbn Amr el-Bedri el-Ensari Ebu Mesud pardon. An Ebi Mesud Ukbe İbn Amr el-Bedri el-Ensari radıyallahu anhu قال. قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya ummul kavm akra'uhum li kitabillah." İmamlık yaparken o topluluğa diyor imamlık yapacak olan Allah'ın kitabını en iyi bilen olsun. Tabi bu hani seferde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 Atanmış görevli. Onun izni olmadan oraya ne yapamasın? Geçip imamlık yapamazsın. Azıcık gittik bir yere pikniğe. Orada Allah'ın kitabını en çok bilen imam olacak. Bakın ilime değer var burada. Aranızdaki en zengin demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Soyu en kaliteli olan demiyor. En prestijli olan makam mı şöhret değil. Allah'ın kitabını. Hatta beni seleme, selamı oğulları. Bu hadisi duyunca bir tane çocuk çıkıyor.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 Okumayı bilmemesi. Yani allah Teala'nın kelamı. Allah-u Teala gökyüzünde bir hüküm verdiği zaman arşın üzerinde bu hükmün ağırlığından melekler a.s.m. kendinden geçip düşüp bayılıyorlar. İlk kaldıran Cebrail oluyor. Değil mi? Soruyorlar birbirine Rabbimiz ne hükmetti? Yani allah Teala'nın kelamı bu. Bu kadar ağır bu kadar değerli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 Baban öldü de onun arkasından okumak için mi? Kendin için, ahiretin için. Ve böylece Allah katında değerleneceksin. Feinkânu fil kıraat seva Eğer okumaları aynıysa, Kur'an-ı Kerim'i aynı derecede biliyorlarsa alemhum bis-sünne, sünneti en iyi bilen Sünnete bakılır. Peygamberin hadisleri, sünneti. Feinkânu fil sünnet seva Eğer sünnet konusunda Aynı tabakada, aynı mertebede iseler fa akdemum hicraten. Hicret Mekke'den Medine'ye en önce gelen. فإن كانوا في الهجرة سواء hicret hususunda aynı sene geldiler. Aralarında aynı gün, beraber aynı kafilede geldiler diyelim. Diyor ki Hz. Aişe sallallahu aleyhi ve fa akdemum sinnen yaşça büyük olan Hangisi daha yaşça büyükse o, o geçirilir imamlık. Valla e ummanın rjulü rjul fi sultanihi, valla yaqudu fi beeti, ala tekrmeti illa bi izni. Bir kimse, bir kimsenin evinde, ofisinde yani hükmünün olduğu bir yerde iş yerinde ne yapmasın imamlık yapmasın. Ne demek yani sen gittin arkadaşın ziyareti dükkana, Allah, hayır. Sünnet olan, uygun olan, izin verdikten sonra geçmen. Tık buyur kardeşim, sen Allah'ın kitabının dayı biliyorsun. İmamullah sen geç. Wallayyum men al-rajul <gülüyor> al-rajul fi sultani, wallayyqud fi beiti ala teklimati illa bi iznihi. Birisin evine gittiğin zaman, diyor Aleyhisselatü Vesselam, o adamın özel eşyasına ne yapma, oturma, izni olmadan.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 İnsanlar Allah'ın kitabından uzaklaşınca böyle saçmalıklara da ne yapabiliyorlar? İmza atabiliyorlar. Yanlış. Böyle şey olur mu? Allah-u Teala'nın, Resulü'nün koyduğu kriterlerin dışında bir kriter alamaya gerek var mı? Yani ne fıkıh. Bunu okutanlar var hala. Yani madem diyor yazmış bunu adam kitabında, alim fıkıh kitabında okuyalım. Vardır bir hikmet. E, hikmet olacak ya. Yani biz sana birbirlerinin hanımlarına mı bakacaklar? Yani? Senin hanım mı güzel, benim hanım mı güzel, onun hanım mı güzel? Onun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 Kardeşiz Allah'ın huzurunda duralım şöyle. Yok. Amca itiz. Diyor ki sahabe omuzlarımıza dokunurdu. Ve derdi ki istav Ne demek istav? düzelin. Ve la tahtelifu. Farklı farklı durmayın, ihtilafa düşmeyin. Yani biriniz önde, biriniz arkada olmasın.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 Burada Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünden şu anlaşılır diyor ilim ehli. Teşvik. Kime teşvik? İlim sahibi insanları teşvik. Yani imamın arkasında siz olmaya çalışın. Çünkü eğer bir Müslüman bir yere gittiği zaman oraya durduğu zaman o yer onun hakkıdır. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Men sebeq ila lam yusbak ileyhi muslimun fehu ve lehu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 gönderemez. Sonra الذي nailunhum, sonra الذين ilehum. Sonra da gençler, çocuklar gelsin diyor akamdan. Aleyhissalatu vesselam. Diyar rivayet. diye lini minkum ulul ahlam ve nuh, sonra ve el Çarşı pazarın gürültüsünden, kavgasından kaçının diyor Resulullah yani çarşıda boğuşmayın insanlarla. Çünkü kavgacı olursan yalan söylersin. Yalan söylersen birisinin hakkına, hukukuna girersin. Bu da önemli. Diğer rivayet Ebu Yahya bir şeydi Ebu Muhammed Sel ibni Abi Hasme El Ensari Ensardan bir sahabe diyor ki intalaka Abdullah ibn Sel ve ile Hayber. Abdullah ile Muhayisa Hayber'e gidiyorlar. Hayber'de de kim var o gün? Yahudiler. Yahudiler var. Ohye yeme izin sulh. Ama Hayber'de bir anlaşma yapılmış. Yahudilerle savaş yok. Peygamber Aleyhisselat Vesselam onlara izin vermiş. Orada Hayber'de ne yapıyorlar? Yaşıyorlar.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 Şöyle oldu filan falan anlatacak olayı kardeşinin ölüm şeklini. peygamber Aleyhisselam hükmedecek. Aleyhisselam diyor ki kebbir kebbir sözü büyüye ver diyor. Aleyhisselam oradakiler daha büyük ondan. Vahv ahadet ul kovm Abdurrahman daha genç fesekte Abdurrahman susuyor. Yani maktulün kardeşi ama edep saygı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 Câbir Radıyallahu Anh diyor ki: "En-Nebî Enne, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 'Kâne ijmâ' beyne'r-racûlayn min katla Uhd, û savaşında şehit olanları, Aleyhissalatu vesselam diyor, bir kabirde gömerdi. Yecmâ'u fi'l-kabr. Fil Sonra يقول: "Eyhuma ekseru akhzan li'l-Kur'an?" sorardı hangisi daha çok Kur'an biliyor? Hangisinin Kur'an'la olan ukûfiyeti daha çok? Ezberi daha çok, Kur'an'ı daha iyi biliyor? Fe izâ ushîra lehu ilâ ehâdihim, qaddamehu fi'l-lahd." Eğer derse ki şu ondan daha iyi biliyor. Aleyhisselatü Vesselam önce ne yapıyor? Kabre onu sokuyor. Öncelik onun. Bu hadiste Bukhari'nin dümayet ettiği hadisi. İbni Ömer diyor ki enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال erani fil menam etesevveku bisivak feca'eni raculani ahaduhum ekbaru minel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 Çocuk olsa bile. Solundaki yaşlı, sağındaki çocuk. Diyor ki, rivayet var aleyhissalatü vesselam. Su içiyordu. Ve alâ el eşyâh ve alâ yemînhi gulam. Sol tarafında yaşlılar, sağında da bir tane çocuk vardı aleyhissalatü vesselam. Ve kâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem lil gulam". Nebi aleyhissalatü vesselam çocuğa diyor ki bakın, İslam'ın çocuğa verdiği saygıya bakın. Diyor ki çocuğa اَتَعْذَنُ لِي اَنْ اُعْتِيَهَا اُلَى Bana diyor izin veriyor musun? Ey çocuk. Şu yaşlılara vereyim önce suyu. فَقَالَ الْغُلَامِ لَا وَاللّٰهِ Allah'a yemin olsun ki hayır. La اُعْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ اَهَدًا Senin elinden içeceğim o nasibi, o payı kimseye ne yapmam? Ne yapmam? kaptırmam. Belki su bitecek. Belki bana yetişmeyecek. Featâhu Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem o çocuk izin vermediği için sanımda oturduğu çocuk izin vermediği için ne yapıyor? Yaşlara vermiyor. Önce suyu çocuğa veriyor. Bu hadis Bukhari'den. Evet. Ebu Musa radıyallahu anh diyor ki: "Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnne min iclalillahi taala ikramu zı şeybetil muslim." Yaşlı, saçı başı ağırmış Müslüman kimseye diyor, saygı duymak Allah'ı tanzim etmektir. Allah'ı tanzim etmekten Allah'a sevmekten onu iclal etmekten sayılır. "Ve hamilul Kur'an ve hamilul Kur'an gayrul gali ve zelifi anhu." Kur'an-ı hamleden taşıyan ezverleyen onun gereğince amel eden asrıya kaçmadan amel ne de diyor ikram nedir Allahu Teala'ya tazimdir Bu ikramlı Sultan el-Muksit adaletli hakime ikramda bulunmak da böyledir Evet son 3 4 hadis bunları da alalım bu babı bitirelim böylece eee Amr bin Şuayb, an Ebi Hancett diyor قال قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem leyse منا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 Niye zayıf bu rivayet? Çünkü diyor ki hadis âlimleri Meymun İbn Ebî Şebib, Ayşe radıyallahu anh'a ne yapmamış? Yetişmemiş. Ona idrak etmemiş. Bundan dolayı bu hadis zayıf diyor. Arada ne var? Kopukluk var. Enne Ayşe radıyallahu anhuma anhuma merra biha sa'ilun. Rivayet zayıf. Rivayette diyor ki Ayşe radıyallahu anh'ın yanından bir dilenci geçiyor. Ayşe de ona bir ekmek parçası veriyor.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 radıyallahu anhuma kal, kadime Uyaynetu ibn Hesun, fenazir ala ibn-i akihil hir, ibn-i Uyayna, kardeşinin oğlu el-hir, ibn Kays. Uyayne, diğer bir sahabe, kardeşinin oğlu, yanına gidiyor. Geliyor. Bu el-hir, ibn-i Kays, Ömer ibn Hattab'ın yakını.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 Aleykümselam O yay ne diyor ki kardeşi oğluna, kuzenine Le ke rechun ind emir fasta'zin li aleyhi. Senin Ömer'in yanında sözün geçer. Şu Ömer'in yanına beni sok da onunla bir konuşayım. Fasta'zena lehu fa'azna lehu Umar radıyallahu anhu. Ömer diyor ki tamam gelsin görüşelim. İzin veriyor. Buyurun diyor. وَلَمَّا دَخَلَ Vallahi يَبْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْتِينَ الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ ف۪ينَ بِالْعَدْلِ Ömer radıyallahu an ile birden böyle giriyor. Bizim aramızda diyor adaletle ne yapmıyorsun? Hükmetmiyorsun. Kızdırıyor Ömer'i yani. Ömer'in suratına aleyhine böyle konuşuyor ki Ömer radıyallahu an adalet ile şöhret salmış Bir zat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ardından gelen ikinci halifesi. Cennetle müjdelenmiş. Cennetle müjdelenmiş. Fegadiba Ömer hattâ hem en yuqia bihi. Diyor ki Ömer kızdı. Tam diyor ondan indirecek, bir tane vuracak. Ki bu Ömer radıyallahu anh. Hiddetli, şiddetli. Fekâle lehul hur El hur Ömer'in müsteşarı o Ömer radıyallahu anhu'nun yanında yanlış söz söyleyen kişinin kuzeni. Diyor ki Ömer'e: "Ya Amirul Müminin, ey diyor, Müminlerin Emiri. İnallahu Teala قال Allah Teala şöyle buyurmakta: "Lenebihi peygamberine, "Huzul afa ve'mur bil'urf ve'arız an el cahilin." Aff yolunu tut. Affı seç. وآمر بِالْعُرْفِي ilk emret امرت وأعرض عن الجاهلين cahillerden yüz sever Peygamber'e böyle hitap etmiş. Ve inne hadha min el cahilin. Bu da zaten cahil. Vallahi ma gavazaha Umaru hayne talaha alayh. Diyor ki Rabbi bu ayeti duyar duymaz durdu, yerinde kaldı onlar. وكان وقافا عند كتاب Ömer Allah'ın kitabının yanında ne yapardı? Dururdu. Ayetleri onu ne yapardı? Durdururdu. Evet, bu olayda da görüyoruz ki yani bir birçok şahit bölümü var. Olayın konuyla alakalı bölümü var. Bunlardan bir tanesi Ömer'in yanındaki müsteşarların Kur'an okuyan, Kur'an'ı iyi bilen insanlar olması. Diğeri de Allah Teala'nın Emirleri ne yapması? Ömer gibi bir adamın hiddetini dindirmesi. An Ebi Said Semura İbn-i radıyallahu anh قال, lekad kuntu ala ahdi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ghulamen. Ebu Said Semura diyor ki, Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm döneminde bir çocuktum. Fekuntu ahfazu anhu ve ondan birçok şeyi de ezberliyor, ezberlemiştim. Bir çok şey hafızamda. Fema yemne'uni al kavli bugün diyor burada bunları söylemememin sebebi illa enneha huna ricalen hum esennu minni muttefakun aleyh. Buhari Burada benden yaşça büyük olan insanların varlığı benim diyor o Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan öğrendiğim, duyduğum ezberlediğim şeyleri söylemeye ne yapıyor beni? Mani oluyor. Onlara saygı mecliste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 Bir bazıları da bu hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Evet. Bu bahiste kalmış olalım. Önümüzdeki hafta yeni bahisten, yeni babtan başlarız. Subhanakallahumna bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent.